Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fele muzillih ve men yuzlil fela hadi Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadis kitabullah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-ül ve kullu muhtesetin bidâ ve kullu bidâtin zalâle ve kullu zalâletin Şimdi hadis usulü dersimizde konumuz sahih, hasen ve zayıf hadislere ait ortak terimler hakkında. Bundan önceki derslerde sırayla sahih, hasen ve zayıf hadisler ele alınmıştı. Bunların her birinin tariflerini, çeşitlerini ve özelliklerini örnekleriyle gördük. Burada da sahih, hasen, zayıf hadis çeşitleri için ortak olarak kullanılabilen ıssılahlardan bahsedeceğiz. Hadislerin metinlerinin konusuna göre üç'e ayrıldığını söylerken merfu, mevkuf ve makdu şeklinde ayrıldığını söylemiştik. Konuya girmeden önce şunları söylemek gerekiyor. Sahabeye ait olan mevkuf hadislere Tabi'un tarafından söylenen maktuh hadislerin bazen zayıf hadisler arasında yer aldığı görülür. Yani mevkuf ve maktuh rivayetlerin bazen zayıf hadisler arasında yer aldığı görülür. Bunun sebebi onların Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ait olan merfu hadislerden ayrı tutuluşu ve dinde hüccet olarak kullanılmayışıdır. Ne var ki merfu hadisler senet veya metin durumuna göre sahih veya hasen olduğu gibi zayıf da olabilir. Mevkuf ve maktu hadisler de böyledir. Onların da sahih yahut hasen olanları bulunduğu gibi zayıf olanları da vardır. Bu itibarla <gülüyor> özellikle mevkuf ve maktu hadis çeşitlerini bazı muhaddislerin zayıf hadisler arasında sayışını yadırgamamak gerekir. Onların zayıf hadislerden sayılışı hüccet kabul edilmediğinden dolayıdır. Onun için biz mevkuf ve maktu hadisleri, Zayıf hadisler arasına almadık. Onları sayı hasen zayıf hadisler için kullanılan ortak terimler arasında burada ele alacağız. Merfu hadisler özellikle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu bildirilen söz, fiil ve takrirlere denir. Merfu hadisler Nebi ve vesseleme ait olduğu bildirilen söz, fiil ve takrirlere denir. Senedi ister kesiksiz olsun isterse kesik olsun... Nebi Aleyhissalatüssüme ait olduğu bildirilerek nakledilen bütün hadislere merfu adı verilir. Merfu hadis sahih, hasen veya zayıf olabilir. Bu demektir ki merfu hadisler mutlaka sahih değildir. Nebi Aleyhissalatüssüme ait göründüğü halde senedinde kesinti varsa munkatı, mudal gibi zayıf hadislerden biri olabilir. Merfu hadisinin Nebi Aleyhissalatüssüme ait oluşu ya açıkça söylenmekle anlaşılır. Veya ona ait olduğu hükmen kabul edilir. Açık merfu sahabeden birinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Veya Nebi sallallahu aleyhi ve bize şunları söyledi demesiyle belli olur. Sahabenin veya mürsel hadislerde olduğu gibi bir başkasının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki veya Nebi aleyhisselatü vesselamdan rivayet olunduğuna göre şöyle buyurmuştur diyerek naklettiği hadislerde böyledir. Bunlar hep merfu hadis. Merfu hadisler daha önce söylediğimiz gibi nebi aleyhissalat ve selam ait sözlerle birlikte ona ait davranışlar, işler, fiiller ve takrirlerdir. Sahabe tarafından bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve gördüm, şöyle yapıyordu veya Nebi aleyhissalat ve selam şöyle hareket etti, şunu yaptı ve buna benzer ifadelerle nakledilirler. Örnek olarak İbn Ömer şöyle rivayet olunmuştur. Ben demiştir Nebi sallallahu aleyhi ve veda haccı için Mekke'ye geldiği vakit Kabe'yi ilk tavaf ettiğinde hacer Esved'i selamladığını yedi tavaftan ilk üçüncü hızlıca yürüdüğünü gördüm. İlk üçünde hızlıca yürüdüğünü gördüm. İbn-i Ömer radıyallahu rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır tekbiri öyle alırdı. Bakın burada fiili hadis var ama merfu çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir fiilden bahsediyor. Hükmen merfu ise bir sahabinin biz Nebi Sallallahu Aleyhisselam zamanında şöyle yapardık diyerek yaptıklarını haber vermesidir. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında olduğunu bildirmesi. Sahabeden birinin şu şey sünnettir, şöyle emrolunduk, şundan yasaklandık gibi ifadelerle naklettikleri de aynı şekilde hükmen merfu sayılırlar. Şimdi bunlara örnekler verelim. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Nebi aleyhisselatü vesselam zamanında cariyelerin hamile kalmaması için azil yapar. Yani erlik suyunu dışarı aktırdık. Yine Cabir radıyallahu anh'den şöyle dedir rivayet edilmiştir. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında at etini yerdik. Ali radıyallahu anh demiştir ki namaza Elleri, namazda elleri birbir üstüne bağlamak sünnettir. Yani bunun gibi ifadelerde bakın ne var? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili ve burada hükmen merfu. Yani, sünnettir diyor. Bak burada Ali Radiyallahu anh. Diğerinde ne diyor? Biz peygamber zamanında atetini yerdik diyor. Bu, bu da hükmen merfu. Yani peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın takririni zımni olarak bildirmiş olur. Mesela İbn Abbas radıyallahu şöyle demiş. Hac aylarında Kabe ziyareti için ihrama girmek sünnettir. Ümmü Atiye şöyle demiştir. Biz iki bayram günü genç kızlarımızı ve örtülü hanımları musallaya çıkarmakla emrolunduk. Yine Ümmü Atiye radıyallahu anh'a demiştir ki biz kadınlar cenazelerin ardından gitmekten yasaklandık. Ne var ki bize bu konuda diğer yasaklar kadar ısrar edilmedi. Burada hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı zikretmese de ona bir işaret var. Bu hükmen merfu. Sabilerin bu benzeri ifadelerle anlattıkları hususun merfu sayılması, onların dinleriyle ilgili bütün işleri kendi görüşlerine göre değil, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendikleri şekilde yaptıklarından dolayıdır. Ayrıca bir sahabi, biz Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın zamanında şöyle yapardık demişse, bu yapılan işin onun tarafından yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından bilindiğini gösterir. Aynı şekilde bir şeyle emrolunduklarından veya bir şeyden yasaklandıklarından söz etmişse bu da emri veren ya da yasaklayanın Nebi Aleyhisselatü Vesselam olması demektir. Bu durumda sahabelerin söz konusu ifadelerle anlattıklarının merfu hadis hükmünde olması Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la dolaylı olarak ilgili olmasındandır. Evet, ikincisi mevkuf hadisler. Sahabeden rivayet edilen söz, fiil ve takrirlerdir. Mevkuf hadisler. Sahabeden birinin sözü, davranışı veya başkasının yaptığı bir işe ses çıkarmayışı mevkuf hadislerin konusunu teşkil eder. Mesela ilmi yazarak sağlama bağlayınız. Bu Enes Malik'in sözüdür. Mefkuf hadisler daha çok ibadet dışı konulardaki sahabe sözleridir. İşlerinde sahih olanları bulunduğu gibi hasem veya zayıf olanları da vardır senedi itibariyle. Horasan nıfıkı alimleri mefkuf hadise daha çok eser, merfu olana da haber demişlerdir. Üçüncüsü maktuğu hadisler. Tabiundan rivayet edilen sözler ve fiillerdir. Bir tabiinin sözü veya davranışı mahtu hadisin konusuna girer. Örnek olarak Ebul, Ebul Melih'in şu sözü zikredilebilir. Cenaze namazı kılarken saflarınızı düzgün tutun ki ölü hakkındaki dua ve şefaatiniz kabul olunsun. Bu tabiinden Ebul Melih'in kendi sözüdür. Evet, başta söylediğimiz gibi mevkuf ve maktu hadisler dinde hüccet sayılmazlar. Bu yüzden bu iki hadis türünü zayıf kapsamında sayanlar da olmuştur. Dördüncüsü müsnet hadisler. Müsnet, isnat edilmiş. Isnadı tam demektir. <gülüyor> müsnet hadislerin tarifinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. En çok meşhur olan tarifi şudur. İsnadı başından sonuna kadar kesiksiz olan ve merfu olarak rivayet edilen hadislere denir. Başından, rivayetin başından sonuna kadar rivayet zinciri kesintisiz olacak ve merfu, yani Nebi ve vesselam'a isnat edilmiş olacak bunlara müsned hadisler denir. Yani Peygamber ve vesselam'a varıncaya kadar senedinde atlama olmayan hadistir. Müsnet kesiksiz bir senetle rivayet edilen merfudur. Bazı muhadislere göre kesiksiz bir senetle rivayet edilen mevkuf ve makdu ya da müsnet demişlerdir. Beşincisi, muttasıl. Muttasıl hadisler. İlk kaynağa varıncaya kadar senedinde hiç atlama bulunmayan hadislere denir. İlk kaynak Nebi Aleyhisselatü Vesselam ise, Muttasıl hadis, merfu, ilk kaynak sahabi ise mevkuf, tabi ise buna maktu muttasıl denir. Bu açıklamadan anlaşılacağı gibi, hadisin muttasıl oluşu senedinin muttasıl yani kesiksiz oluşundandır. Muttasıl hadisi aynı zamanda mevsul hadiste denir. Yani mevsul ile muttasıl aynı anlamda kullanılır. Altıncısı, Muan an hadisler. Muan an hadisler. Hangi yolla alındığı belirtilmeden yani rivayet yollarını saymıştık değil mi? Nedir rivayet yolları? 8 çeşit. Sema, kıraat veya arz, icazet, mükatebe yazışma, münavele, ilam, vasiyet ve Vicade. Bu sekiz yoldan biriyle e, rivayet şekli, rivayet yolu belirtilmemiş, muanan olarak rivayet edilmiş. Ravinin anfulan diyerek rivayet ettiği hadislere muanan hadisler denilir. Senedinde an lafzı kullanılarak hadis rivayet etmeye anane denilir. Anane, raviler arasında görüşme ve işitme olduğunu göstermez. Anfulan diyerek birisinden hadis rivayet eden ravi, Gerçekte hadisi ondan almadığı gibi onunla hiç görüşmemiş de olabilir. munkad hadislerde gördüğümüz gibi an lafzı bulunan senetlerde atlama olma ihtimali vardır. Yani kesinti olması ihtimali vardır. Bu durumda muanen hadislerin ravilerine göre değerlendirilmesi gerekir. Şimdi burada şunlara dikkat edeceğiz. Muanen hadiste, amfulanin şeklinde yapılan rivayetlerde. Bir, eğer ravi adaletli ise... Yani Allah'ın emirlerini yerine getiren yasaklarından sakınan birisi ise. 2. Tedlis yapmıyorsa. Yani rivayetin kusurunu gizleme gibi böyle bir huyu yoksa. 3. Bukhari'nin şartına uygun olarak rivayette bulunduğu kimseyle görüşmüş ve ondan hadis almışsa. Yani rivayette bulunduğu kimseyle görüşmüş ve ondan hadis almışsa, rivayet etmişse. 4. Veya Müslümin şartına uygun olarak rivayette bulunduğu kimseyle aynı asırda yaşamışsa. Bu şartlar, bu dört şart bir yerde bulunursa, muanan hadis muttasıl sayılır. Aksi takdirde eğer bu şartlardan biri eksikse, mürsel gibidir. Mesela, Dahak Nafi'den, o Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden haber verdi. Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadına, Yanında mahremi bulunmadan üç günlük mesafeye sefer etmek, yolculuğa çıkmak helal olmaz. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Bu senedin bir kısmında anane vardır. Fakat Dahak, Nafi'den, Nafi Abdullah bin Ömer'den, Abdullah bin Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gerçekten rivayette bulunduğu için bu senetteki ananenin hiçbir sakıncası yoktur. Bu yüzden bu senet muttasıl sayılmıştır. Ama ravilerinden birisi adaletli değilse, e, tedlis yapan birisi ise Bukhari ve Müslüm'ün şartına uygun olarak e, işittiği kimseden rivatle bulunmuyorsa veya Müslüm'ün şartına uygun olarak muasır değilse bu şey e, zayıf, mürsel gibidir. Zayıf sayılır. Yedincisi müennen hadisler. Müennen. Müennen hadisler. Senedinde enne veya inne kelimeleri kullanılarak rivayet edilen hadislerdir. Böyle hadislere müennen hadisler denildiği gibi müennen de denilir. Yani iki çeşitli okunuşu var. Müennen, müennen. Müennen hadislerinin isnadı Ahmet bin Hanbel gibi muaddislere göre munkatıl sayılır. Ancak hadis alimlerinin çoğunluğuna göre ravileri adalet bakımından güvenilir, tedlisten uzak olursa ve birbirleriyle muasırsa muannan hadiste olduğu gibi muttasıl sayılır. Örnek: An Ebi Hureyre te an enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal: ben qame Ramazan imanen ve ihtisaben, gufir lehu. Gufir lehu ma taqqademe min zenbi. Ebu Hureyre'den rivayet olduğuna göre bakın burada ne diyor? An Ebi Hureyrete en ne Rivayet olduğuna göre Nebi Aleyhissalat Rasulullah aleyhi şöyle buyurmuştur: Ramazan'da inanarak ve ecrini Allah'tan umarak namaza kalkanın geçmiş günahları bağışlanır. Bunu bu kadar rivayet etmiştir. Sekizincisi muallak hadisler. Muallak hadisler. İs baş tarafından 1 veya peş peşe birkaç ravinin ismi söylenmeden söylenmeyen ravilerin üst tarafındaki kimseden rivayet edilen hadislere muallak hadisler denir. İs baş tarafından bir veya peş peşe birkaç ravinin ismi söylenmeden söylenmeyen ravilerin üst tarafındaki kimseden rivayet edilen hadislere muallak hadisler denir. İsnadın bir kısmını söylemeden, isnada dahil bir kimseden rivayete ta'lik adı verilir. Çoğulu ta'likat gelir. Sahih-i Buhari'de 1340 kadar muallak hadis bulunmaktadır. Bunlardan birer örnek gösterelim. Merfu muallaka örnek. Gale İbn Abbas radıyallahu anhüma, ta'fen nebi Sallallahu aleyhi ve sellem ala ba'irin i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir deve üstündeyken Kabe'yi tavaf etti. Bakın burada ne var? Burada merfu, Peygamber ve vesselam'a nispet var. Ama Bukhari direkt kimden rivayet etmiş? i̇bn Abbas diyor ki demiş. Aradaki raviler yok. Bu muallak. Mevkuf muallaka örnek. Rahale Cabiru ibn Abdullah Abdillah radıyallahu anhuma, şehrin ila Abdullah ibn-i Fi Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma tek bir hadis için Abdullah bin Uney's'in yanına gitmek üzere bir aylık mesafeye yolculuk yaptı. Nispet kime? Sahabeye. Cabir bin Abdullah'ın fiilinden bahsediliyor. İsnat var mı? Yok. Bukhari doğrudan zikretmiş. Aradaki raveler yok. Bu da mevkuf muallak. Çünkü sahabeye nispet. Fiil sahabenin fiili. Maktûl olan muallaka misal ve gale mucahidun la yetaallemul ilmu mustahi ve la mustekbirun. Mucahid dedi ki Allah ona rahmet eylesin soru sormaktan utanan ve kibirlenen kimseler ilim öğrenemezler. Buhari burada bakın Mucahid'in böyle dediğini bildiriyor. Mucahid tabiinden olduğu için maktu diyoruz buna. Kendi sözü. Ve Bukhari, mücahide kadar olan aradaki ravileri zikretmiyor. Bu da maktu muallaka örnek. Bukhari'nin sahindeki taallikleri iki grupta toplanır. Birincisi, başka bir yerde mevsul olarak rivayet edilmiş olanlardır. Mevsul neydi? Kesintisiz bir isnatla Peygamberi Aleyhisselatü kadar, yani sözün sözü söyleyenin kaynağına kadar ulaştırılan, Mevsul buydu değil mi? Kesintisiz bir isnatla. Bukhane'nin muallakları da işte böyle. Isnadı olanlar, kesintisiz bir isnatla ulaştırılanlar. İkincisi ise kesinlikle rivayeti belirten cezim sigası dediğimiz gale, emera yani emretti, gale söyledi dedi ki emera emretti, feale yaptı gibi cezim sigasıyla yani kesinlik bildiren Lafızlar rivayet edilenlerdir. Bukhari'nin bunları eserine alması aslanın güvenilir, sahih bir hadis olduğunu gösterir. Böyle bir hadisi delil olarak kullanmak isteyen bir alimin ihticaca elverişli olup olmadığını anlamak için onun ravilerine ve senedin durumuna bakması gerekir. Mesela bu konuda Bukhari'nin sahihindeki muallak hadislerin senetlerini tespit etmek üzere daha önce belirttiğimiz gibi şu gördüğünüz kitabı i̇bn Hacer 5 cilt olarak talik Talik adıyla e, Bukhar'da geçen muallakları başka kaynaklardan tespit etmiş isnatlarını. Şu şu isnatlarla gelmiştir diyerek. O isnatlara bakmak gerekir bu muallakların sayı olup olmadığını anlamak için, delil getirmek için. Dokuzuncusu, fert ve garip hadisler. Fert ve garip hadisler. Aralarında küçük bir fark bulunan bu iki hadis çeşidi bir ravinin yalnız başına rivayet ettiği hadislerdir. Bir ravinin tek başına hadis rivayetine ise teferrut adı verilir. Bir ravinin bir rivayette tek kalmasına teferrut adı verilir. Eğer bir hadisi sahabiden sadece bir tâbiî rivayet ederse buna fert veya mutlak fert denilir. Mesela iman 60 küsur şubedir. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadisi Ebu Hureyre'den sadece Ebu Salih, Ebu Salih adlı tabi, Ebu Salih'ten de sadece Abdullah bin Dinar rivayet etmiştir. Her iki ravinin tek başına rivayeti yüzünden hadis ferd olmuştur. Ama bakın sıhhatine bir zarar yok bunun. Ferd olması zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Ferd hadisler Ravileri zaptı tamam ve sıkı güvenilir iseler, tek başına rivayetleri hiç kimseye aykırı düşmemişse sahihtir. Ravileri, sahih hadis ravileri derecesine çıkmıyorsa ve yine tek başına rivayetlerinde kimseye aykırı düşmemişlerse hasendir. Mesela adalet sıfatı var. Fakat zapt konusunda e, hafızasında ufak problemler var. Bunun rivayeti hasendir. Tek başına rivayet eden ravi, Kendisinden daha kuvvetli birine muhalefet etmişse zayıftır. Ya şazdır ya münkerdir. Bu sebeple zayıftır. Durumu zayıfsa şaz, münker veya metruhtur. Her üç halde de merdut sayılır. Garip hadisler ise özel taraflar ile ferd olanlardır. Garip hadislere ferdin isbi de denilir. Yani... Fert hadis dediğimiz zaman mutlak fert, garip hadis dediğimiz zaman ferdi nisbi demiş oluyoruz yani. Bu şu demek. Bir tek ravinin rivayet ettiği hadisin fert oluş sebebi genel ise o hadise fert veya ferdi mutlak denir. Ama hadis özel bir sebebe göre fert olmuşsa böyle bir hadisede ferdi nisbi, başka bir ifadeyle garip adı verilir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh'den rivayet edilen şu hadis bu konuda güzel bir örnektir. Ebu Said demiştir ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize namazda Fatiha ve kolayımıza gelen bir miktar ayet okumamızı emretti. Hadisteki bize emretti sözleri baştan sona kadar yalnız Basralılar tarafından rivayet edilmiştir. Yani Basralı olmayan raviler bu bize emretti kısmını zikretmemişler. Emir olduğunu zikretmemişlerdir yani. Fert hadisin nispi, dolayısıyla garip oluşuna sebep olan özel duruma, Sıha'dan tek başına rivayet, tanınmış bir muhaddisten tek başına rivayet. Ravilerin hep aynı şehirden veya aynı ülkeden oluşu gibi durumlar misal verilebilir. Yani aslında e, rivayetin ravileri çok. Ama hepsi de basralı. Hepsi de basralı. Buna garip deniliyor. Gelse zaman... ha, birisi Hicaz'dan gelse, birisi Kufe'den gelse, başka yerden gelse... Başka yollardan gelse o zaman bakın burada e, fertlikten, gariplikten bahsedilmez. Fert sadece tekrarı olması, garip ise birden fazla olsa bile hep aynı belden veya aynı ekolden insanların rivayet etti hadisler. Mesela bir hadis düşünün sadece Hanefiler rivayet etmiş onu. Sadece Ebu Hanife'nin öğrencileri misal rivayet etmiş. Buna garip deniliyor. Ama garip olması illaki zayıf olduğunu da göstermez. Evet. Hem hasen hadisler konusunda gördüğümüz gibi bir hadiste iki özellik birleşebilir. Bunun için bu hasen garip bir hadistir gibi bir ifadeyle karşılaşabiliriz. Böyle bir ifade hadisin bir isnatla hasen diğer bir isnatla garip olduğunu gösterir. Garip hadisler tek başına rivayet eden ravisinin durumuna göre sahih, hasen veya zayıf olabilir. Fakat çoğunlukla zayıftır. Sahih de olabilir ama genelde zayıftır garip hadisler. Onuncu terimimiz aziz, meşhur, müstefiz hadisler. Aziz, meşhur ve müstefiz hadisler. Herhangi bir devirden en az iki veya üç ravinin tek başına rivayet ettikleri hadislere aziz. Herhangi bir devirden iki veya üç ravinin. En az iki. İki veya en az iki veya üç ravinin tek başına rivayet ettikleri hadislere aziz. Ravi sayısı fazla olursa meşhur denir. Meşhur hadislere fıkıh alimlerince müstefiz adı verilir. Fıkıhçılar meşhur hadise müstefiz derler. Aziz hadis. Yalnız bir sahabeden rivayet edilmiş olsa bile bazı tabakalarda yalnız iki daha sonraki tabakalarda ise 2'den az olmayan raviler tarafından rivayet edilmiştir. Meşhur hadis ise üçten az sahabeden rivayet edilmiş olsa bile diğer tabakalarda üçten az olmayan kimseler tarafından rivayet edilmiş olan hadistir. Bu karşılaştırmada garip hadisleri de göz önünde bulundurarak şöyle diyebiliriz. Garip herhangi bir tabakada yalnız bir Aziz herhangi bir tabakada yalnız iki, meşhur ise herhangi bir tabakada en az üç ravisi olan hadislerdir. İbn-i Salah mukaddimesinde bu, bu şekilde ifade etmiştir bu karşılaştırmayı. Meşhur hadislerin diğer bir tarifi de şöyle. tercihün nazarda bu tarif yapılmış. Aslı olsun olmasın dillerde dolaşan hadisler. İsnadı ister bir, ister birden fazla olsun, ister hiç olmasın hadis olarak yakınlaşmış olan nakillerde meşhur diye bilinir. Burada meşhur ıslahı manada değil de halk arasında yaygınlaşmış, hadis olarak yaygınlaşmış rivayetler. Buna da meşhur demişler. Mesela hadisçiler, alimler ve halk arasında meşhur olan hem hadisler, hem alimler hem halk arasında ortak bir şekilde meşhur olan bir hadis. Müslüman elinden dilinden diğer Müslümanların selamette kaldığı kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınandır Hadisi gibi. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet eder. Fıkıhçılar arasında meşhur olan, Allah katında en hoşa gitmeyen helal, kadın boşamaktır. Bu fıkıhçılar arasında meşhurdur. Fakat e, bu Ebu Dağıt ve Hakim rivayet etmiştir. Zayıf bir isnat gelmiştir. Fıkıh usulü alimleri arasında meşhur olan, Allah Teala ümmetimden hata, unutma ve zorlama sonucu yaptıkları işlerden sorumluluk kaldırdı şeklindeki rivayet bunu İbn Macari rivayet etmiştir. Tasavvuf ehli arasında meşhur olan sen olmasaydın alemleri yaratmazdım şeklindeki söz uydurmadır ama tasavvufçular arasında meşhurdur. Birçoğu darbu mesel haline gelmiş ve halk arasında meşhur olanlardan bazıları da şöyle Haber almak gözle görmek gibi olmaz. Leysel haberu kel muayene. Bu her ne kadar e, Taha suresindeki bir ayete e, uygun da olsa bu halk arasında dar mesel haline gelmiş, meşhur olmuş sözlerdendir. İnsanların cefasına tahammül sadakadır. Sözü yine halk arasında dar mesel haline gelmiştir. Yine acele şeytandandır. Sözü de halk arasında Yaygınlaşmış hadis diye söylenen ifadelerdir. Bunların üçü de zayıftır. Müstefis hadis açıkladığımız gibi meşhurla aynıdır. Ancak ravisi üçten aşağı düşmeyen meşhur hadisler şeklinde de tarif edilmiştir. Ravisi üçten aşağı düşmeyen hadisler. On birincisi mutabi ve şahit hadisler. Ferd olarak bilinen bir hadisin ravisine rivayeti makbul olan bir başka ravinin mutabaat ederek onun şeyhinden rivayet ettiği aynı hadise mutabi denir. Bunu aslında bir örnek ile biraz daha açıklamak lazım. Misal veriyorum. Gülhan Osmandan rivayette bulunmuş. Değil mi? Sen Ahmet adlı birisine rivayet etmişsin. Diyelim de zayıflık var. Zayıf bir rabisin. Sana mutabi nasıl getirilir? Aynı senin getirdiğin rivayeti yani Ahmet'in Gülhan'dan getirdiği rivayetin aynısını diyelim ben de Osmanlı'ndan rivayet etmişim ama ben güvenilir bir rabiyim. Ahmet veya bir başkası, Ahmet olması şart değil. Aynı hadisi bir başkası benden, ve Osman'dan diyerek rivayet ederse bak zayıflık devre dışı olmuş oluyor. Rivayet sağlam haline geliyor. Benim getirdiğimde mutabi rivayet deniliyor. Ha şimdi burada tek başına bu mutabat yeterli olmayabilir. Osman'ın kendisinden hadis aldım Mehmet adlı bir şahıs var. Mehmet de zayıflık olabilir. Benim Osman'dan rivayette bulunmam o zayıflığı gidermiyor. Bu sever Mehmet'in de hocasından ayrı bir mutabiye gerekiyor. Anlatabildim mi? Yes. He. Biraz açıklarsak, tek bir ravi tarafından rivayet edilmiş görünen, dolayısıyla fert sayılan bir hadis, başka yollardan rivayet edilip edilmediğini öğrenmek üzere bütün hadis kitaplarından araştırılır. Terim olarak itibar denilen bu araştırma sonucu, yani bu araştırmaya itibar deniliyor, bu araştırma sonucu, Başka ravilerden de rivayet edilmediği tespit edilirse o hadis ferd olarak kalır. Ancak aynı hadisi ravisinin şeyhinden veya şeyhinin şeyhinden rivayeti makbul başka birinin rivayet ettiği anlaşılırsa ikinci hadise ferd olarak görünen hadisin mutabi'i denilir. Buna da bu işlemede mutabaat deniliyor. Sahihli gayrihi hadisi açıklarken gördüğümüz Levla en eşka ala ümmeti hadisi. Şayet ümmetime bir e, meşakkat vermeyecek olsaydım, her abdestle beraber misvak kullanmalarını emrederdim hadisi. Mutabi bir örnek teşkil eder. Tirmizi'nin Muhammed bin Ebe, Ebi Seleme, Ebu Hureyre tarikleri rivayet etti bu hadisin. Ebu Hureyre'den rivayet edilen mutabi başka bir rivayeti bu vardır. Zaten bu hadis söz konusu mutabi rivayetin desteklemesiyle hasenlikten çıkıp sahihli gayrihi olmuştur. Bukhari ve Müslim'de bulunan mutabi rivayet areç Ebu Hureyre isnadıyla nakledilmiştir. Yani başka bir raviyle ile ne anlamış oluruz Ebu Hureyre bu hadisi söylemiştir. Diğer ravide bir zayıflık olsa bile şayet sadece ondan gelseydi zayıf kalacaktı. Ama diğer de güvenilir ravide Ebu Hureyre'den bunu işittim diyor ispatlanmış oluyor. Şahit hadise gelince şöyle tarif edilir. Bakın ile şahidi, ayırt ediyoruz burada, fark var. Bir hadisin başka bir sahabiden rivayet edilen lafız ve mana yönünden benzerine şahit hadis denir. Başka bir ifadeyle şahit hadis, bir hadisin manasını kapsayan bir başka sahabi rivayetidir. Hasen-i Gayri hadise verdiğimiz, Örneği hatırlayalım. Bera bin Azib radiyallahu Nebi aleyhissalatü vesselam sözü olarak rivayet edilmiştir. Cuma günü yıkanmak Müslümanların hakkıdır. Bukhari ve Müslim Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten rivayet ettikleri hadis onunla aynı manadadır. Düşü azanların Cuma günü yıkanması gerekir. Yani ihtilam olanların Cuma günü yıkanması gerekir. Ee, burada mesela El uslu yevmel cum'ati vacibin ala kulli muhtelim. Buradaki muhtelim ihtilam çağına gelmiş. Akıl bali olmuş kimse. Burada her Müslümana cuma günü yıkanmak hakkıdır. Bu kimden geliyordu? Berabe Nazip'ten. Bu ikincisi Ebu Said el Hudri'den. Başka bir rivayet bakın aynı manada. Böylelikle şahidi olmuş oluyor. Bakın mutabahattan farklı. Mutabahattan ne demiştik? Sendeki zayıflığı benim aynı raviden, senin şeyhinden rivayetimle o zayıflığı bertaraf ediyorduk. Şimdi şahidi nasıl anlatabiliriz burada? Mesela sen Osmanlı'ndan rivayet etmişsin bir hadis. Ben de aynı manada bir hadisi başka bir şahıstan rivayet etmişim. Bu da şahit oluyor. Başka bir tarik. Bu duruma göre yani verdiğimiz bu iki hadisteki örneğe göre Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen hadis lafız ve anlam yönünden diğerinin benzeri olduğu için onun şahididir. 12 Ali ve Nazil hadisler Ali ve Nazil hadisler Ali ve Nazil isnatlardan daha önce bahsetmiştik. Hatırlarsak neydi Ali ve Nazil hadisler? senedindeki ravi sayısının azlığı dolayısıyla Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yakın olan isnada Ali. Bunun zıddına ise aksine ise nazil isnat deniliyordu. Isnattaki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yakınlık ise aynı hadisin daha fazla ravi den meydana gelen diğer bir isnatına göre değerlendiriliyordu. İşte senedindeki ravi sayısının azlığı sebebiyle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nispeten yakın bir isnatla rivayet edilen Hadise ali hadis denir. Bunun karşılığı olarak yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e nispeten daha uzak bir isnatla rivayet edilen hadise de nazil hadis adı verilir. Biz e, hangi terimleri ele alıyorduk? Sahih, hasen zayıf. ve zayıf hakkında kullanılan ortak terimler. Yani bir ali hadis zayıf olabileceği gibi nazil bir hadiste de sahih olabilir. Aynı şekilde Ali bir hadis zayıf olabilirken, nazil bir hadis de zayıf olabilir. Yani bunlar hepsi hakkında ortak kullanılır. On üçüncüsü, müdüreç, müdüreç hadisler. Senet veya metinde, ravilerden biri tarafından, asılda olmayan, ve rivayet edenlerin hadisin aslından olduğunu zannettikleri bir ilave yapılarak rivayet edilen hadislere müdreç hadisler denilir. İlave yapılmış, tercih edilmiş hadis demek yani. Bir hadisin ravilerinden biri onun senet veya metninde herhangi bir maksatla bir ilave yapar. Bu ilaveye idraç denir. Hadisi o raviden rivayet edenler zannederler ki, o ilave hadisin aslındandır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a veya ilk kaynağına aittir. İşte böyle hadisin aslında olmayan eklemeler yapılarak rivayet edilen hadislere müdreç adı verilir. Bu tariflerden ve açıklamadan anlaşılacağı gibi idraç denilen ekleme hadisin senedinde veya metninde olur. Bu duruma göre müdreç hadisler iki kısma ayrılır. Müdreçül isnat isnadındaki idraçtan dolayı müdreç olan hadislerdir. Mesela örnek vermek gerekirse ravi çeşitli isnatlarla bir hadis işitir. Başka bir ravi o hadisi senetler arasındaki farkı belirtmeden bütün isnatları birleştirerek rivayet eder. Aradaki farkı belirtmediği için bir üçüncü şahıs ne zanneder onu? Hepsini bir isnat, tek bir isnat zanneder. Veyahut ravi iki ayrı senetle iki ayrı hadis rivayet eder. Sonra gelen bir başkası Aynı hadisleri senetlerden yalnız birisiyle rivayet eder veya iki hadisten birinin senediyle iki metni birbirine katarak nakleder. Said bin Ebi Meryem'in şu iki hadisi rivayet edişi bu konuda bir örnektir. Enes bin Malik radiyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, Birbirinizle kinleşmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka dönüp uzaklaşmayın ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Zandan kaçının çünkü zan sözlerin yalanı en fazla Sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurunu aramayın. Birbirinizin özel hayatını araştırmayın. Yalnız kendi nefsinizi düşünmede yarışmayın. Sadece kendi nefsinizi düşünmede yarışmayın. Hasetleşmeyin, birbirinizle kinleşmeyin. Bu iki hadisi Said bin Ebi Meryem tek isnatla Şöyle rivayet etmiştir. Bakın bunlar ayrı ayrı adetler gördüğünüz gibi. Ne demiş? Yani Arapça metninde la tebaghazu yani kinleşmeyin. La tahasedu hasetleşmeyin. Ve la tedaberu birbirinize arka dönüp uzaklaşmayın. Ve la tenafesu yani birbirinizle yarışmayın, kendinizi düşünmede, bencillikte yarışmayın. Ve kunu iba ibaden Lillahi kono ibad allahi Allahın kardeş kulları olun. İki hadis karşılaştırıldığı zaman görülür ki ikisi de bir isnatla rivayet etmemekle kalmamış ikinci hadisin velatena fesu kısmı birinciye eklenmiştir. Birincide bu ifade yok bakın. Birbirinize yarışmayın. Yani birbirinize rekabet etmeyin kısmı yok. İkinci de var. Bu ikisini tek bir isnatla rivayet ediyor. Lafzına da diğerinde olan fazlalığı buna ekliyor. Bu bir idraç, müdreç. Üçüncü bir tür. Şeyh senedi söylerken durur. Senedi zikrederken, isnadı zikrederken durur. Bir açıklama yapar veya başka bir şey söyler. Dinleyenler o sözü de hadisten sayar ve rivayete dahil ederler. Böylelikle hadise aslında olmayan bir şey eklemiş olurlar. Mesela. El-Hakimun Nisaburi'nin nakletine göre meşhur hadisçilerden Şerik, talebelerine bir hadis yazdırmaktadır. Bize Ameş tahdis etti Ebu Süfyan'dan. O Cabir radıyallahu anh'den. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki der ve isnadını böylece söyledikten sonra talebelerinin yazması için susar. Tam bu esnada içeri Sabit bin Zeyd adlı birisi girer. Sabit nur yüzlü takva sahibi bir gençtir. Şerik sustuğu an onu görür ve züht ve takvasını kast ederek gece namazını çokça kalanın yüzü gündüzleri parlak olur der. Sabit isnat söyleyip tam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dendiği an içeri girip böyle bir sözle karşılaşınca zanneder ki bu sözler Şerik'in daha önce söylediği isnadın metnidir. Yani sonradan giren genç bu, onu hadisin metni zanneder. Dolayısıyla Şerik'in bu sözünü yazdırdığı isnatla rivayet eder. İbn Mace'in sabitten rivayet ettiği bu sözü bazı muhaddisler uydurma sayarlar. Halbuki bu müdreştir. Yani aslında e, hadis değil o. Ama isnadı söyleyip öğrencilerinin yazması için sustuğu için o isnadın bu söze ait olduğunu dolayısıyla Peygamber Aleyhissalatu ve vesselam bunu söylediğini zannetmiş. Böylece İbn Mace'in sünnine girmiştir bu rivayet. İsnaada bakıyorsun düzgün. Ama metne bakıyorsun o isnada ait metin değil. Bu genç sonradan girdiği için hadis zannetmiş bunu. Halbuki o onu övmek için söylüyor. İkincisi, bakın bu e, isnatta idraçtı dikkat ederseniz. Söze isnat idraç etmiş. Metinde idraç ikincisi, müdrecul metin. Metninde bulunan idraç dolayısıyla müdreç sayılan hadislerdir müdrecul metin. İdrac metnin başında, ortasında veya sonunda olabilir. Ancak daha çok başta olur. Çünkü hadis rivayet eden şey bir söz söyler, onu delillendirmek için bir hadis rivayet eder. Ravi de ikisini bir zanneder. Mesela: Esbeyul vudu, veilun lil aqab min alnari. güzelce alınız. Vay o topukların cehennemden çekeceği var. Bakın burada aslında iki ayrı hadis var. Ama şey abdesti güzelce alınız diyor rivayet ederken ve hadisten ayrı olarak e, başka bir hadis söylüyor. Yani bu hadisle ilgili olduğu için söylüyor. Vay o topukların haline ateşten dolayı diyor. Bu da başka bir hadis aslında. Başka bir de geliyor. Fakat bunu dinleyen ne zannediyor? İki hadisi bu isnada ait metin zannediyor. Birleştiriyor. Bu hadisin birinci kısmı yani abdestü güzelce alınız Esbiğul Vudu, Ebu Hureyre'nin sözüdür. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın sözüdür. İkinci kısmı ise Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ait merfu bir hadistir. Bu hadisi Hatibül Bağdadi'nin ravilerinden birisi aralarını ayırmadan ikisi de Nebi aleyhisselatü vesselam'a ait bir sözmüş gibi rivayet etmiştir. Metnin ortasındaki idraca, İlk vahyin gelişini anlatan Ayşe radiyallahu anh'a hadisini örnek verebiliriz. Bu hadisin bir bölümü şöyledir. Sonra ona yani Nebi aleyhisselatü vesselama yalnız kalmak sevgisi verildi. Artık Hira dağında bulunan mağarada yalnız kalır birkaç gün tahannüs ederdi. Yani tek başına inziva hayatıyla ibadet ederdi. Tahannüs ibadet demektir. Yani bakın burada açıklama metne katılıyor. Şimdi bak. Hadisteki vehuvette abbudü sözleri, yani bu tehannüs, ibadet demektir şeklindeki açıklama hadisin ravilerinden İbn-i Şahabe Zühri'nin idracıdır. Yani ona ait bir açıklamadır. Ama metinden zannedilmiş bu. E, Feyetehannesu e, fe kelimelerinin manasını açıklamak için bunu söylemiştir. Bu durumu bilmeyen onu Ayşe radiyallahu sözü zanneder. Metnin sonundaki idraca örnek Abdullah bin Mesud radiyallahu şunlar söyledi rivayet edilmiştir. Nebel aleyhissalatü şöyle buyurdu. Allah'a bir şeyi şirk koşarak ölenler cehenneme girerler. Ben de derim ki Allah'a bir şeyi şirk koşmadan ölenler ise cennete girerler. Bu ben de derim ki Kendi Ha. Bu hadisin ilk kısmı da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait merfu bir hadistir. Yani Allah'a bir şeyi şirk koşarak ölen cehenneme girer. Sözü Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İkinci kısmı ise yani ben de derim ki diye başlayan kısmı ise yani bu e, burada parantez içinde. Aslında şöyle. E, Allah'a bir şeyi şirk koşarak ölenler cehenneme girerler. Nokta. Allah'a bir şeyi şirk koşmadan ölenler ise cennete girerler. Bu noktadan sonraki kısım i̇bn Mesud radıyallahu anh sözü. Ama ne zannetmişler? Bunu her iki cümleyi de Nebi Aleyhisselatü söyledi, zannetmişler. Böyle zanneden raviler de bunu idraç yapmış oluyor ikinci cümleyi. Bazı rivayetlerde ben de derim ki sözü, çünkü İbn-i Mesud radiyallahu anh'a ait olduğu ispatlanmış. Böylelikle bunu idraçla rivayet edenlerin burada kusurlu davrandığı ortaya çıkmıştır. Bir hadiste idraç yapıldığı nasıl bilinir? Az önce dedik ya şimdi, mesela başka bir tarihte böyle. Şimdi bunun yolları var. 1. İdraç edilen kısmı belirleyen başka bir rivayetin bulunmasıyla anlaşılabilir. Metindeki idraca örnek verdiğimiz Esb'ül Vudu sözünün Ebu Hüreyre'ye ait olduğu esas kısmın başka bir sahabi tarafından nakledilmiş şeklinden anlaşılır. Şöyle ki, Abdullah bin Amr, Şöyle anlatır radiyallahu anhuma. Bir seferde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizden geri kaldı. İkindi vakti girmişti ki bize yetişti. Biz hemen abdest almaya başladık. Acele ediyor ayaklarımızı ıslak ele sıvazlıyorduk. Islak elle sıvazlıyorduk. Nebi aleyhisselatü vesselam yüksek sesle iki veya üç kere bağırdı. Vay o topukların cennetten çekeceği var. Nitekim Ebu Hureyre, Bukhari ve Müslim'deki rivayetinde abdesti tam alınız. Çünkü Ebu kasım şöyle buyurdu diyerek, Esbiğul Vudû'e sözünün kendisine ait olduğunu belirtmiştir. İlk vahin gelişini anlatan Ayşe radiyallahu anh'a hadisinin idrac edilen kısmı, Bukhari'nin başka bir rivayetinde, Vekâle, yani Zühri dedi ki, Vekâle ve tahannusu teabbudü. İbn Şahab dedi ki, tahannus teabbud demektir. Yani teannüs ibadet etmek demektir. Şeklinde belirtilmiştir. Burada buradaki teannüs hakkındaki açıklamanın Zühri'ye ait olduğu başka bir rivayetten anlaşılmış oluyor. İkincisi Ravinin kendisinin belirtmesiyle anlaşılır. Metnin sonunda idraca misal verdiğimiz İbn Mesud radıyallahu anı ben de derim ki ifadesi gibi. Yani başka bir rivayette bu sözün İbn Mesud'a ait olduğu Anlaşılıyor. Başka bir rivayette İbn-i Mesuk ben de derim ki diyor. 3- İdracın farkına varan bir muaddisin haber vermesiyle. 4- İdrac edilen kısmın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait olduğunu aklın kabul etmemesiyle. Mesela Ebu Hureyri Radiyallahu rivayet olmuştur. Demiştir ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Köle için iki kat ecir vardır. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda cihad etmek, hac etmek ve anamın gönlünü hoş tutmak olmasaydı köle, olma, köle olarak ölmeyi isterdim. Bundan daha önce bahsetmiştik değil mi bu rivayetten? Bu rivayetin birinci bölümü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan bir hadistir. Hangi kısmı o? Köle için iki kat ecir vardır kısmı. İkinci bölümü ise Ebu Hürer'in kendi sözüdür. Bu bölümün Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait olması aklen mümkün değildir. Çünkü getirdiği prensiplerle Kölelikle savaşan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın köle olarak ölmeyi istemesi düşünülemez. Ayrıca annesi o henüz küçükken ölmüştür. Bu yüzden onun annesinin gönlünü hoş etmekten söz etmesi aklına, akla uygun düşmez. E, ayrıca burada e, şunu da belirtmek lazım. Bukhar ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadisin ikinci kısmı Ebu Hureyre'nin sözü olarak Müslim'in sayhinde vellezî nefsü ebû hurayre diye gelmiştir. Yani Ebû Hüreyre'nin nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki yani o sözün Ebû Hüreyre'ye ait olduğu açıkça böyle anlaşılmış oluyor. Peki idracın hükmü nedir? İdrac hadiste bir açıklamada bulunmak üzere yapılmışsa hoş görülür. Ancak yapanın bunu açıklaması gerekir. Eğer kasasız olarak yanılma ile yapılırsa yanılan ravi için bir kusur teşkil etmez. Fakat bu şekilde yanılma sonucu hatası çoğalırsa zaptına dokunur. Yani onun ezberi hakkında e, bir şüphe sebebi olur. Bilerek ve isteyerek yapılırsa haramdır. Bilerek ve kaslı olarak idrat yapan ravi adalet vasfını kaybeder. Evet, on dördüncüsü müselsel hadisler. Müselsel, silsile, zincir demek Arapçada. Müselsel zincirleme demek. Ravilerin bir sözü veya hareketi yahut da her ikisini birden aynen devam ettirerek rivayet ettikleri hadislere müselsel hadisler denilir. Bunu ancak örnekle anlayabilirsiniz. Raviler bir hadise rivayet ederlerken onun içinde bulunan veya İslam'da geçen bir sözü yahut da hareketi Bazen birini, bazen de ikisini birden aynen tekrar etmek suretiyle devam ettirirler. İşte müselsel hadis bu şekilde içindeki bir söz veya hareket devam ettirilerek rivayet edilen hadise denir. Örnek, İbn Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edilmiştir. Demiştir ki, Nebi Aleyhissalatu vesselam kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim ayetlerini aklında tutmak için güçlük çekerlerdi. Bunun için de dudaklarını kımıldatırlardı. İbn Abbas radiyallahu bunu söylerken, işte bak dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dudaklarını nasıl kımıldattıysa ben de sana öylece kımıldatıyorum. Said dedi ki i̇bn Abbas dudaklarını kımıldatırken nasıl görmüşsen ben de öylece dudaklarımı kımıldatıyorum. Bunun üzerine Cenab-ı Hak... Sana nazil olan ayetleri unutmamak için acele ederek dudaklarını kımıldatıp durma. Kur'an'ı kalbinde toplayıp okutmak bize aittir. Mealindeki ayet indirdi. Yani Kıyamet Suresi 17-18. ayetlerini. Bu hadisi rivayet ederken İbn Abbas radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dudaklarını kımıldatış şeklini göstermesi, Said bin Cübeyr'in İbn Abbas'ı taklit etmesi zamanla rivayet sırasında aynen tekrarlanmıştır. Sonraki raviler tarafından da böyle rivayet ederken hadisi tekrarlanmış. Sözle müselsel olan hadise misal olarak, bu fiil ile müselseldi, ee, sözle olana örnek, Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet ettikleri şu hadisi örnek gösterebiliriz. Muaz bin Cebel radiyallahu anh göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ey Muaz seni severim. Sen her namazın sonunda şöyle de. Allah'ım. Seni anmak, sana şükretmek ve güzelce ibadet edebilmek için bana yardım et. Yani Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Bu hadisi rivayet edenlerden her biri diğerine seni severim ifadesini aynen tekrar etmiştir. Şu hadis de sözle müselsel örnektir. Ancak burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam sözüyle birlikte bir sahabe sözü müselsel olarak nakledilmiştir. Ee, her kim bir gün bir gece içinde müekket sünnet olan 12 rekat namaz kılarsa bunlara karşılık cennette kendi için bir ev yapılır. Ummu Habibe radıyallahu anh, der ki: "Nebi aleyhissatve sallam'dan bunları duyduğumdan beri bu sünneti, bu sünnetleri hiç terk etmedim." Ambese bunu Ummu Habibe'den işittiğimden beri artık o namazları hiç terk etmedim. Diğer ravi Amr bin Evs Ambese'den bunu işittiğimden beri o namazları hiç terk etmedim. Ondan rivayet eden Numan bin Salim, Amr bin Ersten duyduğumdan beri ben bu sünnetlerin hiçbirini terk etmemişimdir dediler. Bakın bu da sözle zincirleme bir rivayet. Hem söz hem de hareketin tekrar edilmesi suretiyle rivayet edilen müselsile örnekte Enes bin Malik Radyalan'ta şöyle rivayet ediliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bir kul kadere kaderin acı ve tatlı tecellilerine iman etmedikçe imanın tadını bulamaz buyurdu. Bunu söylerken sakalını tutan Nebi aleyhissalatü vesselam ben dedi kadere onun acı ve tatlı tecellilerine iman ettim. Bu hadisi bütün raviler sakallarını tutup peygamberimizin sözünü tekrar ederek rivayet etmişlerdir. İşte hem söz hem fiili müselsel bu. Müselsel hadisler muhattislerin çoğuna göre zayıftır. Fakat zayıflık hadisin kendisinde değil, teselsül denilen aynı hareket veya sözü tekrarlamadadır. Teselsüldeki zayıflık, bu zayıflık yüzünden birçok sayı hadis az da olsa tenkit konusu yapılmıştır. Bununla beraber müselsel hadisler, ravilerin hadis rivayetinde ne derece titiz davrandıklarının bir belgesidir. Müselsel hadisler aynı zamanda hadis rivayetinin nasıl en küçük noktalarına varınca kadar dikkat ve itina ile yapıldığını gösterir. Bu yönlerden müselsel hadislerin faydası vardır. 15. Muharref, Muharref ve Musahhaf hadisler Muharref ve Musahhaf Musahhaf Metin veya isnadında bazı ravilerin hata etmesi yüzünden hareke veya kelimeleri değiştirilerek rivayet edilen hadislere muharref veya musahhaf hadisler adı verilir. Muharref tahrif edilmiş, bozulmuş demektir. Asıl metne göre bir hadisin bir kelimesinin şekli değiştirilerek rivayet edilirse o hadise muharref yani tahrif edilmiş hadis denir. Musahhaf ise tasif edilmiş demektir. Tasif, bir kelimenin nokta veya harekelerinde hata yapmak suretiyle yanlış rivayet etmek anlamına gelir. Bununla beraber her iki terim aynı manaya geldiği de her iki terimin aynı anlama geldiği de söylenmiştir. Tahrif olsun, tasrif olsun hadisin senedinde veya metninde bunlar olabilir. İşitme noksanlığı veya yanlış anlamadan duvar. Senette tasrife örnek olarak Yahya bin Mayin'in Müslimin rivayet ettiği bir hadisin İbni Muracim adlı ravinin adını cim harfinin noktasını ra'ya koyarak İbni Muzahim şeklinde getirişi gösterilebilir. Cimdeki nokta kalkıyor, ne olur? Ha'ya dönüşüyor. O nokta nereye gidiyor? Z'ye, şey ra'ya kayıyor. Bu sefer Murahim'deki ra' z oluyor, Muza oluyor. Cimde ciminin noktası z'ye gittiği için muzahim oluyor. İbni muracim, İbni muzahime dönüşmüş oluyor. Bu bir tashif veya tahrif. Metinde tashife misal Zeyd bin Sabit Nebi Aleyhisselatü vesamdan rivayet eder. Nebi Aleyhisselatü vesam, mescitte kendisine bir oda edindi. Bu hadisteki ihtecare kelimesi ihtecare kelimesi İbni Lehiya isimli ravi'nin Ra'yı mim yaparak ihteceme şekline sokmuştur. İhteceme hacamat oldu. Olur. Bak şimdi. Mescitte oday dindi ihtecera. İtecara dediği zaman mescitte oday dindi hücr, hicr. Oday dinde oluyor. İbnü'l-Rehiyye bunu nasıl rivayet etmiş? İhteceme. Mescitte hacamat oldu anlamına gelir. Mana değişti bak. Evet. Bu durumda kelimenin anlamı değişir ve kan aldırdı. Hacamat oldu anlamına gelir. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh rivayet ediyor. Ahzab yani Hendek Savaşı günü Ubey bin kap kol damarlarından birisinden yaralandı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da yarasını dağlattı. Bu rivayetteki, bu hadisteki Ubey kelimesini Ravi, Kunder, Ebi yani babam şeklinde okuyup tasif yapmıştır. Yazılışı aynı bak. Sadece harekelenmesi farklı. Elif, be, ya, ebi diye okumak mümkün. Ubey diye de okumak mümkün. Burada Ravi Gunder, ebi diye okuyarak ebi babam demek. Ubey ise isim. Böyle bir tasif yapıyor. Kim Ramazan orucunu tutar, arkasından şevvalin altı günü de oruç tutarsa adesindeki sitten kelimesini ravilerden birisi en şeklinde okuyarak tasif yapmıştır. O zaman ne olur? Yani sitte altı demek. O zaman ne olur? Men sâme ramadâne sümme etbe'âhu sitten min şevvalin. Bunun tasifine göre şeyen min şevvalin. Şevval'den bir şey tutarsa yani Şevval'den herhangi bir oruç tutarsa bir yani o sayı kaybolmuş oldu. Bu da bir tasif. Konumuzu son bir misalle bitirelim. Nakledildiğine göre muhtesilerden birisi Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın Enes bin Malkin küçük kardeşine şaka ettiğini bildiren Ya Eba Ömer, ma faale'n nuğayr. Ey Ebu Umeyr küçük serçe ne yapıyor hadisinin rivayet yollarını toplamış ve Hazır olanlara yazdırırken birden Ya Eba Umeyr Ma fe alel ba'ir Ey Eba Umeyr Ma fe alel ba'ir Yani deve ne yapıyor? Yani birisi Nugair Serçecik, kuşçuk Bu deveye dönüştü Kuş oldu deve Deve ne yapıyor demeye başlamış Yandakiler gülmeden katılırlarken o otancından Kıpkırmızı kesilmiş Yani dalgınlıkla vermiş deyivermiş yani. Deve deyivermiş Evet, buraya kadar gördüğümüz hadis çeşitleri zayıf veya sayıh gibi bir hüküm altında toplanamaz. Yani onlar İslam'a göre değişir. Yani bir hadis âli olabilir, nazil olabilir. Aynı zamanda sayıh, hasen, zayıf bunlardan birine girebilir. Ee, yine müdreç sayıh olabilir, zayıf olabilir. Ee, hasen olabilir. Bu neydi? Musahhaf hadis. Muharref hadis. Bu da sayıh olabilir. Yani İslam'da sayıh olabilir. Ama metindeki bu tasifi Uzman muhattiseler ne yaparlar? Belirlerler. Buna bir örnek mesela e, Ebu Davud'un rivayetinde e, bu anlaşılmıştır. Çocuk e, doğduğu zaman yedinci günde Yüsemma, Yüsemma ona isim verilir. Kelimesini ne yapmıştır? Yüdemma diye rivayet etmiştir. Alnına kan sürülür anlamına geliyor bu sefer. Ve alnına kan sürme şeklinde cahili bir adet başlamıştır. Şimdi kurban kesince kan sürelir anılara. Bu, bu işte yanlış anlamadan, yanlış rivayetten kaynaklanan bir şeydir. Evet. Bunları tekrar edelim. Sayı, hasen ve zayıf için ortak kullanılan hadis terimlerinin ortaya koyduğu hadis çeşitleridir. Her birinin tarifinde ve hükmünde söz konusu edildiği gibi zayıflık veya hasenlik, sahihlik derecesi yalnızca bazılarında geçerlidir. Bununla birlikte bu ortak terimler için söylenecek son söz bu hadis çeşitlerinin durumlarına göre sahih veya hasen olduğu gibi zayıf da olabileceğidir. Şimdi merfu, mevkuf ve maktuh hadis ne demektir? Bunların tarifini yapın. Evet Osman merfu Peygamber Sallislam'a ait olan söz, fiil veya takrir. Ona nispet edilen nispet söz, ben fiil ben ve tahrir. takrirler. Güzel. Mevkuf? Gülhan? Mevkuf, e, sahabeden rivayet edilen söz, fiil veya takrir. Yani sahabeye nispet edilen. Nispet edilen. Peki maktu? Tazihine nispet edilen söz, fiil veya takrir. Takrir var mıydı da? Söz ve fiil. Evet. Mevkuf ve makdu hadislerin zayıflar arasında sayılmasının sebebi neydi? Yani bazıları mevkuf ve makdu'yu zayıflar arasında saymış. Halbuki sahabeye kadar ya tabine kadar ulaşan istan sayı olabilir değil mi? Ama zayıf arasında saymışlar bazıları. Neden böyle yapmışlar? Üzerine basa basa söylediğimiz gibi dinde hüccet olmadığından dolayı. Bir hadisin merfu olduğu nasıl anlaşılır peki? Biraz düşünün. Yani merfu neydi? Peygamberin nispet edilen söz, fiil ve takrirler değil mi? Bir hadisin merfu olduğunu nasıl anlarız? Bir hadis okuyorsun mesela. Bakın size. Bir tane hadis okuyayım. i̇bn Abbas radyalanmadan rivat göre... Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Medine ahalisi için Zulhuleyfe'yi Şamlar için Cuhfe'yi, Necet halkı için Karnül Menazili, Yemenler, Yemenliler için de yelemlemi, mikat yeri tayin etti ve şöyle buyurdu. Bu yerler, anılan yerler, ahalisiyle oralara yakın yerlerin Müslüman halkından hac ve umre yapmak isteyen yolları bu yerlere uğrayanların mikatleridir diye devam ediyor. Şimdi bunun merfu olduğunu nereden anlıyoruz? Gale Resulullah diyor değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Bu bir. Bu bir çeşit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emretti diyebilir. Değil mi? Şundan yasakladı diyebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu yaptı. Yani bu gibi ifadelerden onun merfu olduğunu anlıyoruz. Peki bir de hükmen merfu denilen kısım vardı. Hükmen merfu ne demekti? İlla ki değil. Takrirler doğru. doğru hükmen merfu ama biz böyle yapardık diyor. Şöyle emrolunduk. Şundan yasaklandık. Ama peygamberi zikretmiyor değil mi? Evet. Biz pe peygamber Aesatü zamanında şöyle yapardık diyor. Evet. Ama peygamber Aesatü Vesselam işte bunu evet. takrir etti, emretti veya yasakladı bir şey zikretmiyor değil mi? Evet. Ama onun zamanında evet. bunun yapıldığını. Yani bundan evet. haberdar olduğunu. Allah bunun bildiğini Heh, işaret ediyor. Yine şu şey sünnettir diyorsa bir sahabi. Bu hükmen merfudur. Değil mi? Bunun gibi. Müsnet hadis dediğimiz zaman ne anlıyoruz peki? İsnadı başından sonuna kadar kesiksiz olan merfudur. Ee, Salam? Mesir, Sahih mi? Sahih mi? Salam derken sahih mi kastediyoruz? Salam diye bir ifade var mıydı? Müsned'in tarifinde. Sen söyledin de salam dedi şimdi. Dur idraç yaptı. <gülüyor> <Çıktı>. <gülüyor> Kesintisiz bir isnat değil mi? Evet. Kime kadar? Nivele Settü kadar. Bazıları e, sahabeye kadar ulaşanına, tabirine kadar ulaşanına da müsned demişler. Ama aslından itibariyle genellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ilk kirabesinden itibaren kesinlikle olarak ulaşan isnattır. Muttasıl ne demekti? İlk kaynağa varıncaya kadar senedinde atlama olmayan. Senedinde atlama olmayan. Yani müsnede benziyor ama bunda bakın muttasıl dediğimiz zaman bakın şunu söyleyebilirim değil mi? Muttasıl bir isnattan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ulaşan bir isnatta veyahut Muttasıl bir isnatla İbn-i Abbas radyalanmaya kadar ulaşan bir isnatla veyahut muttasıl bir isnatla Said bin Cübeyre kadar ulaşan bir isnatla bunları söyleyebilirim hepsini. Yani ne demek istiyorum? Merfu da olabilir, mevkuf da olabilir, mahtu da olabilir. Ama müsnette de dedik ki genellikle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırılması, merfu olması esastır. Mevsul neydi peki? bir yanıltma sorusuydu aslında. O da mutasıl demek. <gülüyor> yani, yani mutasıl hadise aynı zamanda mevsul denilir. Mu'an'an an ve mü'en'en veya mü'ennen hadisler. Bunun anlamı neydi? <gülüyor> Hangi yoldan aldığı belirsiz olan hadis. Yani kesinti olma ihtimali var. Bir şey daha var burada önemli olan An fülânin. An fülânin. An kelimesini kullanır. Evet. Dendan yani Ali den, Veli'den, Mustafa'dan gibi. Kesin işitme. Yani biz rivayet yolları derken sekiz tane yol zikrettik değil mi? Bu yollardan birini gösteren bir lafız kullanmadan an fülânin diye. An Mehmet diye rivayette bulunuyor. İşitme sigası yok. Diğerinde de inne enne Fert ve garip hadisler ne demektir ve ferd ile garip arasındaki fark neydi Bir ravinin bir tabakada tek kalmaz. Tabaka. Bu fert değil mi? Garip. Birden fazla ravinin bir tek tabakada... Ravinin mesela... aynı beldeden olması. Evet mesela Basralı. Sadece Basralıların rivayet etmesi gibi, sadece Kufelilerin rivayet etmesi gibi, sadece bir ekol mensuplarının rivayet etmesi gibi e, nisbi fert olanlara garip denilir. Bir hadisin ferd olmasına, yani Ravi'nin bir rivayette tek kalmasına ne deniyordu? Ferd ile alakalı bir kelime. Teferrüt, teferrüt etmek. Teferrut. Ravi tek kaldı, teferrut. yani teferrüt etti. Aziz ve meşhur, yani meşhur, müstefiz ee, aynı anlamda. Aziz ve meşhur ne demekti? Herhangi bir devirde... Vardın, az... vardın. Sen vardın. Aziz ve Meşhur'un tarifinde vardı. Meşhur'un sonlarında yoktu. Kaçıyım? Herhangi bir devirde en az 2 veya 3 e... evet. Rabinin... Meşhur'da ise en az 3. Üç. 3'ten evet. az olmayacak. Rabi size. Mutabii ne demekti? Mutabi, itibar, demek. Cık, i̇tibar demek değil. İtibar, i̇tibar demek değil. İtibar mutabii arama işine denir. Evet. Mutabii ne demek? İlk önce mutabii bir açıklayın. Misal vererek açıkladım evet. size üstelik. Mutabir, şahit. şahit, güçlendirmek yani. Nasıl yani, nasıl oluyor? Sahip birisi, sahip olan birisi, sahip birisine rivayet ediyor. Sahip birisinden, güvenilir birisine yani. Evet. Güvenilir birisi, sahip birisine rivayet ediyor, o başkasına rivayet ediyor. He. Bir başka. Bir o var. bir isnat. Heh, tamam. Bir isnat. Öteki isnattı. Öteki isnat. Yani mutabir şey, olan rivayette. Yani, sahip geçiyor hep şeyleri. İsnatlı. Hiç anlamadım. Bak dedik ki, şimdi Osman'dan Gülhan rivayet ediyor. Değil mi? Gülhan'da Ahmet'e rivayet etti. Aynen bu ile söyledik. Şimdi Gülhan'da bir zayıflık var. Diyelim, hafızasında veya da adaletinde bir pürüz var. Ben aynısını, aynı rivayeti senden rivayet etmişim. Ama ben güvenilirim bak. Mutabihat etmiş olurum. Evet. Aynı hadisi rivayet etmiş. Peki şahit neydi? Başka bir isnat da gelen yoldu. Yani Doğru. Mesela nasıl olur? Yani Sonu Ahmet değil. Birisi Ahmet, birisi başka birisi. Bak, evet. aynı şekildeki rivayet düşün. Ee, Ahmet Gülhan'dan, Gülhan Osman'dan rivayet etti. Hı. Gülhan'da zayıflık var şimdi. Hı. Şimdi buna şahit getireceğiz. Bu Başka bir ravide, başka bir isnatta geliyor ama aynı hadis olmayabilir. Aynı anlamda olacak mana. Aynı anlamda bir hadis rivayet ediyor, başka bir isnatta geliyor. Buna da şahit diyoruz. Bu şahitle o zayıflık gideriliyor, rivayet hasen veya sahih derecesine çıkıyor durumuna göre. idraç neydi? müdreç hadis. Müdüreç. idraç Senede metninde ravilerden ilave yapılmış. Yani Senede veya metne eklemede, eklemede bulunmuş. Yapılmış. İdraç, ilave anlamında. Örnek verebileceğin var mı aklında bir örnek? Daha iyi anlayalım. Mesela e, burada geçmeyen, ders içerisinde geçmeyen bir örnek verelim. Şimdi i̇bn Mesud radıyallahu anh'den bir rivayet var. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ihram tekbirinde ellerini kaldırırdı. Başka bir yerde kaldırmazdı. Bu, bu rivayet e, sağlam rivayetlerinde sadece şu lafızla gelmiş. Allah Resulü ihram tekbirinde ellerini kaldırırdı. Başka yerde kaldırmaz. lafı yok güvenilir ravilerin rivayetinde. Hata eden bir ravi ee, daha doğrusu hata değil de idraç yapan bir ravi şunu ekliyor. Başka yerde kaldırmazdı. Başka yerde kaldırmazdı sözü ravinin kendi sözü aslında. Hı hı. Ama i̇bn Mesud'dan gelen diğer raviler bunu i̇bn Mesud'un sadece şöyle söylediğini Allah Resulü namazda ihramda ellerini kaldırdı. Bu kadar. Başka yerde kaldırmazdı ifadesini veki. Veki yolla gelen bir rivayette görüyor sadece. Burada bir idraç var. Hı hı. Bunun gibi. Evet. Bir hadiste idraç yapıldığı nasıl anlaşılıyordu? Ekleme yapıldı yani. Başka bir sabit isnada ulaşıyorsun. Orada bu açıklanıyor. Rabi mesela e, hadisin metninde geçen bir kelimeye açıklama yapıyor. Hadisin metnindenmiş gibi rivayet ediliyor evet. o. Sonradan bu açıklamanın raviye ait olduğu başka birinin rivayetinde evet. tasrih edilmiş, açıklanmış görüyorsun. Onun idraç olduğunu anlıyorsun. Bunun gibi alametlerden anlıyorsun. E, Muhattisin haber vermesiyle. Ha, Muhattisin araştırmasıyla Hı -hı. tespit Hı -hı. etmesi. Peki musahhaf ve muharref hadis neydi? Bazı rabilerin hatasından tahrik edilmiş hadis. Kelimenin değiştirilmesi, harekelemenin yanlış yapılması, noktalamasının yani, yanlış yapılması, yanlış işitme, yanlış söyleme. Bunun gibi sebeplerle e, mananın değişmesi. Tasif, musahhaf hadis, muharref hadis buna denilir. Evet. Evet. Bugün burada bitireceğiz herhalde. Ee, ikinci bir ders daha yapamayacağız. Yani yetişmeyecek. Süre doldu. Ee, Allah izin verirse uydurma hadisler. Buna da yarın devam edelim. Haliyle yarın yine iki ders yapmak zorunda kalacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşedü en la ilahe illan ve estağfurüke ve